hutbe okunurken amin demek caiz midir? Namazda nasıl konuşmuyorsak hutbede de konuşmuyoruz pür dikkat dinliyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü imam minberde sen de arkadaşına en sidd dersen fakat lagavta o zaman yanlış yapmış olur yani konuşan ya hata yapıyor ama sen Konuşana konuşma demeyeceksin Cuma namazına hutbeye kendini öyle vereceksin Hutbe okunurken namaz kılınmaz Hutbe okunurken başka bir şeyle meşgul olunmaz Namazda nasıl Allah Azze ve Celle ile baş başayız Hutbede de öyle bir manevi havayı yakalama derdinde olacak Müslüman İmamı öyle dinleyecek hutbeyi öyle dinleyecek Çünkü Müslümanların gündemi hutbe ya da öyle olmalı hutbe, Hı. Müslümanların sorunu ne ise onun çözümü Peki o çözümü nasıl doktordan reçeteyi aldığında hasta Pür dikkat dinliyor, hangi ilacı hangi vakit kullanacak doktordan öğreniyor Peki hutbeler de o ümmetin reçetesidir, milletin reçetesidir Onu alacaklar, dinleyecekler, hayatlarına taşıyacaklar, tatbik edecekler onun için başka bir şeyle meşgul olmayacak, konuşmayacak, yani amin sesli demeyecek. Eğer yani kitaplarımızda, fıkıh kitaplarımızda sessiz bir şekilde amin derse problem olmaz sessiz bir şekilde. Ama sesli, Hanefi mezhebine göre amin demesi uygun değildir, mekruh diyen alimlerimiz de var. Neden? O, hutbenin namaz bütünlüğünden kopmuş oluyor. Sessiz bir şekilde e, imamı dinleyecek, imam kardeşimi dinleyecek. Peki hocam e, sürekli ama sesli bir şekilde amin denildiğine şahit oluyoruz camilerde. E, ne yapmalı? Uyarmalı e, tabi İmam Ebu Hanife'nin iştahı bu. Diğer mezheplerden buna cevaz verenler var. Tabii bir e, uygun olmayan bir durum var. İmam kardeşlerim de hutbe Türkçe metin okurken çok dua cümleleri kurmamalı. Yani insanları amin demeye sevk edecek ifadeler e, serdetmemeli. E, daha hitap merkezli konuşmalı. Ama derlerse Cuma'nın sıhhatine bir halel getirme zararı olmaz yani. Evet. Demezlerse daha doğru olur.